232 yılında Hazreti Peygamber'in vefatından... ...altı yıl sonra... ...Suriye ve Filistin'i fetheden Müslümanlar... ...Şam'ı başkent yaptıktan sonra... ...Orta Asya ve Hindistan'a ulaştılar. Nil'den itibaren Kuzey Afrika'yı boydan boya... ...İslam topraklarına kattılar. Zulüm cana yetmiştir İspanya'da. Vizigot yönetimi birçok iç meselede boğulmak üzeredir. İslam'ın adaleti Müslümanların nerede ve ne zaman olursa olsun insanın ve insanlığın hizmetinde olduğu oralarda da işitilmiştir. Müslümanlar yağmur dualarıyla İspanya'ya davet edilirler. Vizigod Kralı Vitizan'ın taht mağduru oğulları ille de ısrar eder. Kumandanlık görevi Tanca Fatih'i Tarık bin Ziyat'a verilir. Masmavi gökyüzünden inen sağnak bir yağmur gibi Müslümanlar İspanya tokağına inerler. Bindik katranlanmış gemileri. Allah, nefislerimizi, mallarımızı ve ailemizi cennet karşılığında bizden satın alır diye. Aylardan Recep, yıllardan 711'di. Adı güzel, kendi güzel efendimiz, tam 92 yıl önce Mekke'den Medine'ye hicret etmişti. Şimdi... İslam Atlas Okyanusu sahillerinde ve Avrupa'daydı. Kalpe'de ordugah kurulmuş ve adı Cebeli Tarık olmuştu. Bu sırada kuzeyde yayılmaya çalışan Kral Rodrigo, Todemir'i güneye Müslüman orduları hakkında bilgi edinmeye gönderir. Todemir değil mi bu gelen? Evet ta kendisi. Fakat çok telaşlı. Gel Ne oldu Todemir? Bu telaşın ne? Kralımız nerede? Telaşının sebebini söylemeyecek misin bize? Ülkemize gökten mi indiklerini... ...yoksa yerden mi çıktıklarını... ...bilemediğim bir kavim geldi. Kralımız ülkenin bütün kuvvetlerini toplayarak... ...bunların üzerine gitmelidir. Kim bunlar? Biraz bilgi versene. Gökten mi indiklerini... ...yoksa yerden mi bittiklerini anlayamadığım... ...çok başka insanlar, çok başka. İslam'ı temsil insanı bambaşka yapıyordu. Bu rastgele bir istila gücü değildi. Tarık bin Ziyad askerlerine gemiyle bu sahillere geçerken... Rüya gibi gördüğü bir hali anlatıyordu. Biz bu sahillere gelirken gemide içim geçmişti. Uykuyla uyanıklık arasında peygamber efendimizi gördüm. Yanında dört halifesi ve bazı şehitlerle beraber denizin üzerinde yürüyerek İspanya'ya gidiyorlardı. Bir ara efendimiz yanıma geldi. Fetih müjdesini verdi. Allahu ekber! Allahu ekber! Allah yalnız yalnız Müslümanlara iyi davranmamızı, gayri Müslümlerle yapacağımız anlaşmalara da sadık kalmamızı tavsiye etti. Kuzeye gönderdiğimiz öncülerden haberci geldi. Görüşmek ister. Hemen gelsin. Kral Rodrigo 100 bin kişilik orduyla üzerimize geliyor. Biz kaç kişi olduk? Son gemiler de geldi mi? Geldi efendim. 12.000 bin kişi olduk. Vizigotlu Hurjanın gemilerinden başka gemi var mı? Musa bin Nusayr'ın gemisi hemen döndü efendim. Bunca asker Hulyan'ın verdiği 4-5 gemiyle bölüm bölüm taşınmıştı karşıya. Hulyan ve adamları şimdi Rodrigo'nun ordusundaydı. Bir görevleri vardı. Cephelerden biri Hristiyan ordusunun içinde kurulacaktı. İzhan'ın oğulları da Kral ordusuna katılmış mı? Katılmış efendim. Belki de şu anda Kurtuba'dan üzerimize doğru yola çıktılar. İyi. Kral ordusunu bizim için en müsait yerde karşılayalım. Hemen hareket ediyoruz. Kral orduları gelmeden Letge Vadisi'nde karşılama düzeni kurmalıyız. Orduyu toplayın. Ordu hazır efendim. Ey insanlar, askerler, kaçılacak bir yer yok. Arkanızda deniz, önünüzde düşman. Sizin için sabır ve doğruluktan başka çare göremiyor. Bilesiniz ki siz burada o burlar sofrasındaki yetimlerden daha zayıfsınız. Düşmanınız ordusu ve silahlarıyla üzerinize geliyor. Üstelik yiyecek ve teçhizatı da boldu. Halbuki Bizim kılıçtan başka silahımız, düşmanın elinden alacağımız yiyecekten başka erzakımız yok. Bu güçlü düşman karşısında ölümden korkmayan ve ölümü yaşamaya tercih edenler zafera ulaşır. Şunu kesinlikle biliniz ki, bu savaşta ben de sizden fazla emniyette değilim. En ucuz malın can olduğu bu pazara sadece sizi değil, önce kendi canımı sürüyorum. Allah'a Miladi 711 yılının Ramazan ayı. Müslümanlar ve Rodrigo'nun askerleri arasındaki savaşın en hararetli anında Vizigot ordusunun sağ ve sol kanatlarını tutan eski kral Vitiza'nın taht mağduru oğulları savaştan çekilirler. Vizigot ordusu neye uğradığını bilemez. Sekiz gün süren savaşın sonunda Müslümanlara iki bayram birlikte kısmet olur. Biri Ramazan bayramı, diğeri de İspanya'nın Peti bayramıdır. Ordu üç kola ayrısın. Kollardan biri Kurtbay, diğeri İl bireye hareket etsin. Ben de kalan askerlerle. ...Koredo'ya giriyor. Hadi bayramınız mübarek olsun! İslam orduları kısa zamanda bu şehirleri ele geçirir. Bir yıl sonra Afrika valisi Musa bin Musayr da... ...18 bin kişilik ordusuyla İspanya'ya geçer. Tarık'tan farklı bir hatta yürüyerek... ...sırasıyla Karmonya, Sevilla ve Merida şehirlerini fetheder. Vali Musa bin Musayr, Tarık bin Ziyad'la buluşmak üzere Toledo'ya hareket eder. Tarık, güzel bir tevazu örneği göstererek Musa bin Musayrı şehrin dışında karşılar. 713-714 kışı Toledo'da geçirilir. Fetih hareketine Tarık'la birlikte devam etmeye karar veren Musa'nın büyük idealleri vardır. Bak Tarık, Bahar'la birlikte iki koldan harekete geçeriz. Ben Preneler'i aşarak İtalya'nın kuzeyinden İstanbul'a ulaşmayı, oradan da Şam'a inmeyi düşünüyorum. Niçin susuyorsun Tarık? İspanya Fetihinin tamamlanması, alınan yerlerin huzur ve güvene kavuşturulması bana daha önemli görünüyor. Ama nasıl emrederseniz öyle yaparız. İspanya'da, doğuda Tudmir, batıda Portekiz bölgeleriyle kuzeydeki dağlık Avusturyas mıntıkası dışındaki bütün yerler Müslümanların kontrolüne girdi. İş bitmedi ama. Şimdi yaraları saran kazanır. Ancak şimdi İslam'a zahir olabiliriz. Tarık bin Ziyad 714 yılında Şam'a davet edilir. Afrika valisinin oğlu Abdülaziz Endülüs'e vali olarak tayin edilir. Fethin bütün olumlu hamleleri kısa zamanda görülmeye başlar. Zulüm ve baskı diyarı olan İspanya adalet ve özgürlük diyarı olmuştur artık. Oh, oh memlekete bak. Bu ülkeye birisi bulamıyor. Neden? Hangi halkı esas alacaksın? Bizi Gotlar var, Yahudiler var, Berberilerle birlikte Araplar da geldi. Bu Araplar arasında Kayslılar var, Yemenliler var. Öbür tarafına bak şimdi. Yerli halk Hristiyandı gelenler Müslüman. Yahudiler de öyle artık. Üç dinle birlikte başka dinlerden insanlar hep bir arada. Söyler misin bu ülkenin adı ne? Endülüs diyorlar işte. Miladi 756 yılına kadar Endülüs'te valiler devri devam eder. İslam orduları bu dönemde Paris'e 30 kilometre uzaklıktaki Sans şehrine kadar ulaşır. Olamaz. Bu kadarı da olamaz. Bunlar dünyayı yaşamak için gelmemişler. Ölmeye gelmişler. Öldürüldükçe çoğalıyorlar sanki. Beni etkileyen ne biliyor musun? Söylemezsen nereden bilirim. Sadece savaşmıyorlar. Kurdukları şehirlere, yaşadıkları hayata bakınca bu insanları anlayamıyorum. Ne demek istediğini anlayamadım. Avrupa'nın en medeni ülkesi Endülüs. Gelip görenlerin aklı uçuyor. Müslümanlar bir taraftan fetih hareketine devam ederken, diğer taraftan fethettikleri topraklarda, hastane, medrese, köprü ve kervansaraylarla ...bayındırlık ve imar faaliyetlerine başlatırlar. Artık Ortaçağ Avrupası'nın en gelişmiş ülkesi hiç şüphesiz Endülüs'tür. Ama Batı oyununu yine kalleşçe oynar. Endülüs toplumunu meydana getiren topluluklar birbirine düşürülür. Berberilerin asıl hedefi Endülüs'ün idaresini Arapların elinden almak de bu uğurda elinden gelen yardımı esirgemiyor. <gülüyor> Yardım ha, güldürme beni. Endülüs valisi biliyorsun, Arap. Evet, bu yüzden Kuzey Afrika'daki Suriyeli askerleri Endülüs'e davet etmiş. Suriyeli askerler mi? Haberin yok mu? İşler daha da karışacak, seni. Endülüs'teki berberi isyanı... ...Suriyeli askerlerin yardımıyla bastırılır. Vali Abdülmelik ile yapılan anlaşmaya göre... ...iş biter bitmez... Suriyeli askerlerin Endülüs'ü terk etmesi gerekmektedir. Ama işin seyri değişiverir. Biz sözümüzde duruyoruz. Şimdi topluca Afrika'ya geçirilmemiz lazım. Biliyorsunuz sizin için yeni düşmanlar kazandık. Ama gemilerimiz hepinizi birden götürmeye yetmez. Derbelilere yem olamayız kusura bakmayın. Gemilerimiz yetmez diyorum. Anlamıyor musunuz? Gemileriniz yeterli oluncaya kadar biz bekleriz. Anlaşmamıza göre mutlaka gitmelisiniz. Şu anda bizim elimizde olduğunuzu unutuyorsunuz. Hayatınızı biz kurtardık. Ve şu anda hakim biziz. Bu bir tehdit mi? <gülüyor> Gücümüz malum. Siz daha iyi bilirsiniz. Suriyelilerin... ...önce kendi komutanları Belci Vali tayin etmeleri... ...sonra da... Vali Abdülmelik'i öldürmeleri geniş bir muhalefet cephesi doğurur. Suriyeliler kendilerine karşı çıkan beledlilerle Saragossa yakınlarında şiddetli bir çarpışmaya girişirler. Olaylar Şam'da duyulunca Halife Hişam bin Abdülmelik Ebu'l-Hattar'ı derhal Endülüs'e gönderir. Ebu'l-Hattar Suriyelileri ülkenin çeşitli yerlerine dağıtır. Tehlikeli görünenleri de sınır dışı eder. İt çekişme sadece Endülüs'te değil, Şam'da da vardır. 749 yılında Abbasilerin başlattığı ayaklanma sonunda Şam Emevi Devleti biter. Son Emevi hükümdarı Abdurrahman bin Muaviye, önce Kuzey Afrika'ya, oradan da Endülüs'e kaçar. Abdurrahman Endülüs'e giremez, girmemeli. Neden? Şu anda bir kaçaktır. Habbasiler buldukları yerde öldürür onu. Endülüs'e huzur ve güven getirebilir. Bu bir ümit olabilir. Bizim başka ümide ihtiyacımız mı var? Abdurrahman yumuşak huylu ve çok sabırlıdır. İlmi geniş, kavrayışı isabetlidir, temkinlidir. Kararını uygulamada serttir. Gönlünüz fethedilmiş ama pişman olacaksınız. Yeniden başınıza bir sürü iş açılacak. Abdurrahman 756 yılı Zilhicce ayının Cuma'ya denk gelen 10. günü Kurtuba'ya girer. Cuma namazını kıldırdıktan sonra biatleri kabul eder. İlk 10 yıllık görevinde emir dışında bir unvan kullanmaz. Ve Cuma hutbelerinde Abbasi halifesinin adını zikretmeyi ihmal etmez. Yüce Allah bir kapıyı açmadan bir kapıyı kapatmazmış. Şam nerede, Endülüs nerede? Bize Endülüs'te devlet nasip eyledi. Artık Abbasilerden soyumuzun intikamını da alırız. Yetsin artık bu intikam davası. Dünyayı ahiretin tarlası olarak kullanamadan göçüp gideceğiz. Yeter! Herkes şunu iyi bilsin. Ben sadece Müslümanlardan bir Müslümanım. Ve İslam'ı hayatıma hayat yapmaktan başka bir hedefim, bir gayem de yok. Ama onlar sizi rahat bırakmayacak. Hele buradaki devlet güçlendikçe onlar için en önemli tehlikesiz olacaksınız. Allah hidayet ve istikametten ayırmasın. Abdurrahman'ın gelişine kadar Kuzey Afrika'nın bir parçası olan Endülüs artık devlet olur. Endülüs Emevi Devleti böyle kurulur. 1. Abdurrahman'ın kurduğu Kurtuba şehri, Avrupa'nın en geniş ve kalabalık şehri haline gelir. 113 bin ev, 600 cami, 900 hamam, 50 hastane, 80 okulun bulunduğu dev bir şehirdir artık Kurtuba. 80 bin dükkanın bulunduğu caddeler, boydan boya kaldırımlarla kaplıdır. Avrupa cehalet karanlığında kıvranırken, Kurtuba'da akşamları caddeler ışıklandırılır. Çöpler düzenli olarak toplanır. Dönemin Abbasi halifesi onun hakkında şunları söyler. Kureyşli hükümdarların en kahramanı kimdir? Halifemiz El Mansur'dur şüphesiz. Bilemediniz. Eee Muaviye? Hayır. Eee... Abdülmelik bin Mervan? Değil. Sizden öğrensek efendimiz? Denizi geçip çölü aşarak tek başına yabancı bir ülkeye giren... ...şehirler inşa eden... ...ordular kuran... ...divanlar oluşturan... ...sebat ve güzel idaresiyle... ...gurbette devlet kuran Abdurrahman'ı bilir misiniz? E, ama o bir Emevi'dir. Oğlu Süleyman burada kalmıştı. Hmm, gönderdik. Süleyman'ı da diğerini de. Oğulları da kendisi gibi... Şu anda Süleyman Toledo'da, Maride de valiymiş. Hişam'dan daha çok memnunmuşlar. Allah yar ve yardımcıları olsun. Olacaktır da. 788 yılında Endülüs Emevi Devleti'nin başına Hişam geçer. Bütün icraatlarını Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in sünneti çerçevesinde gerçekleştirmeye özen gösterir. Bu bakımdan Ömer bin Abdülaziz'i örnek aldığı söylenir. Hey, sen kimsin? Nereye gidiyorsun? Emirle görüşeceğim. Bir soralım, müsait midir? Bırakın gelsin. İyi bir devlet reisisin ama kadınlarına söz geçiremiyorsun. Hayırdır? Bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Kurtuba kadısı aleyime karar verdi. Akrabam olman hiçbir işe yaramadı. Ne yapmamı istiyorsun? Bu kararı bozdurman gerekiyor. Neden? Daha dün Müslüman olmuş soyu sopu belirsiz bir adamı emirin akrabasına tercih etti. Haksız yere mi? Bu ülkede emirin yakınlarının hiçbir üstünlüğü olmayacak mı? Şimdi beni iyi dinle. Eğer kadı benim şu oturduğum taht hususunda aleyhime karar verse Allah'a yemin ederim ki adalete boyun eğmek için derhal tahtı terk ederim. Adalet böylesine saygın ve hukuk geçerli olunca haklar yerini bulur. Küçük çaplı bir iki isyan denemesi dışında herhangi bir olay görülmez. Hristiyan halk arasında İslam'a girenler çoğalır. Fikri hayat canlanır ve Maliki mezhebi en dürüstte hakim olur. Fakat Hişam'dan sonra tahta geçen hakemin şahsiyeti... Fukuhayı ihtilafa düşürür. 805 yılında fakih ve alimlerden bazısı isyan eder ama hareket başarısız olur. 818 senesinde Kurtuba'nın kenar mahallelerinden Rabat halkı kendilerinden fazla vergi alındığı için ayaklanır. Hişam kanlı bir şekilde isyanı bastırır. gelir geliyor. Hakeminde mi mahkemesi? Geliyor, geliyor. Evet, geliyor, evet. Çok evet. üzgün. Emir daima aklıdır. Davacı burada mı? Buradayım, buradayım. Hişamoğlu hakem hazır mı? Hazırım Mübaşir efendim. Huzura buyurun efendim. Mahkeme sırası sizin. Evet. Pedro... Adınız? Koze Kadı Efendi. Memleketiniz? Can bölgesinden. Dava konusu nedir? Ben devletin Hristiyan tebaasındanım. Emir Hazretleri hiçbir şeyi belirtmeden, bedelini vermeden, makamını kullanarak cariyemi elimden aldı. Doğru mudur Emir Hazretleri? Bu konuda hukukun gereğini yapmadınız mı? Kadı Efendi herhalde biraz hissi davrandım. Davacı doğru mu söylüyor? Evet doğru söylüyor. Haksız yere alınan şey sahibine iade edilsin. Dava bitmiştir. Hukukun gereği yerine getirilsin. Allah'ım sen nelere kadirsin. İçki, müzik ve zevki sefa düşkünü hakem ne kadar değişmiş. Allah'ım devletime ne güzel kadılar ihsan etmişsin. Huzuruna yüz akıyla gelmek isterim. Hemen yarın bu kadıyı daha önemli bir göreve getirmeliyim. Birinci hakem döneminde devletin bütünlüğü yara almaz. Hakem şahsi hayatındaki müsrifliğini devlet hayatına yansıtmaz. Adalet mekanizmasının işlemesinde en az babası kadar hassas davranır. Ve 822 yılında vefat edince yerine 2. Abdurrahman geçer. 2. Abdurrahman'ın 30 yıl süren yönetim dönemine düğün günleri adı verilir. Tesis edilen uzun süreli istikrar sayesinde ziraat çok gelişir. Buna bağlı olarak bir sanayi ortaya çıkar. Dokuma sanayi öylesine inkişaf eder ki, saray ve devlet ricali için dokunan kumaşları dünyanın hiçbir yerinde bulmak mümkün değildir. Kısa zamanda büyük bir ihracat hamlesi başlar. Dünya pazarlarında Endülüs malları konuşulur. Aranır, kapışılır. Devletin gelirleri rekor düzeyde artar. Ve devlet ilk kez kendi parasına basar. Böyle güzel günlere kavuşacağımıza hayal bile edemezdim elhamdülillah. iyi ki Müslüman olmuşum. Doğuda Harun Reşit, batıda Abdurrahman. Lüks ve israfın artması beni üzüyor. Abbazi Sarayı'nın depremesini Endülüs'e taşıdılar. Niçin öyle söylüyorsun? Yapılanlar kötü şeyler değil ki. Bazen iyi şeyler, kötü sonuçlar doğurabilir. Ben senin gibi düşünmüyorum. Keşke ben de senin gibi düşürebilsem. 852 yılında ikinci Abdurrahman bu dünyadan ayrılır. Sırasıyla Muhammed, Munzir ve Abdullah devletin başına geçer. Bu 60 yıllık sürede Endülüs'ün mozaiği çatlar ve bu döneme... Büyük fitne dönemi denir. Arabı, berberisi, müvelledi ve müstaribi ile toplumun her kesimi fitne ile allak bullak olur. Emir Suriyelilere farklı davranıyormuş. Kayırıyormuş bizi. Bunda bizim suçumuz ne? Bunu hiç istemediniz mi? Devlette görev düştü biz de reddetmedik. Görevden kaçalım mı? Külfetten çok nimet peşindesiniz. Sen de susluyorsun bizi. Biz seninle dostuz ama... Ne dersen de. Sen Suriyelisin ve Arapsın. Bense Avrupalıyım ve Cermenim. Olabilir. Bu dost olmamıza engel mi? İktidara yakın olan nedense hep iktidarı savunuyor. Neyse tartışmayalım. Bugünlerde herkes barut gibi. Küçücük tartışmalardan büyük olaylar çıkabiliyor. Ülkenin her tarafını fitneyle beraber ard arda gelen felaketler de sarar. 865-890 yıllarında ülke peş peşe kuraklık, açlık ve depremlerle sarsılır. En halkı salkı yiyecek bulmak için Kuzey Afrika'ya geçmek zorunda kalır. Allah sanki yardımını çekti üzerimizden. Bir hata var ama nerede bilemiyorum. Cenabı Hakla bağlantımızı biraz koparmadık mı? Allah biraz fazla meylettiğimiz şeyle bizi imtihan ediyor. Dünyaya aldandık. Şimdi dünya üzüyor bizi. Böylece 912 yılı girer. Endülüs halkı bu işin bittiğini, kıyametin kopmak üzere olduğunu düşünmektedir. Emir Abdullah vefat etmiş. Oğullarından hiçbiri tahta talip olmamıştır. Taht ortada kalır. <gülüyor> bittiler Artık bittiler Daha önce taht için birbirini öldüren Şezadeler şimdi tahttan kaçıyor <gülüyor> Neden gülüyorsun? Ha? İyi de sen neden gülmüyorsun? Burnuma tehlike kokuları geliyor Düşünsene onları en çok Birbirine düşüren şey şimdi hiçbir Değer ifade etmiyor <gülüyor> Takvimler 16 Ekim 912'yi gösterirken 3. Abdurrahman göreve başlar. Bağımsızlığını ilan etmiş olanlar bile gelip emire bağlılıklarını bildirirler. Üst düzey yöneticiler ve alimlerden oluşan irşat ve telkin heyetleri ülkenin her tarafına yayılır. İsyan ateşi tam olarak söndürülemese de yangın iyice küçülür. İsyanda ısrar edenler askeri tedbirle karşılaşırlar. <gülüyor> o Allah'ın iziyle artık birine doğrultamaz. Doğru. <gülüyor> Endüstri şu anda dünyanın en güçlü devletlerinden biridir artık. <gülüyor> en büyük hata hatada ısrar etmektir. İlim ve gönül ehli büyüklerimiz bize yardımcı olsun. Önce diyalog yolunu kullanalım. İnsanlar konuşa konuşa anlaşırlar. İsyan edenler de bizim kardeşlerimiz. Dertlerini, meselelerini öğrenelim, yardımcı olalım. Batalyev, Toledo ve Saragosta da tamam efendim. Fitne kıyamete kadar bakidir. Nerede, ne zaman baş göstereceği hiç belli olmaz. Onun için bir an bile gafil bulunmamak gerek. Kendinizi çok yoruyorsunuz. Hamdolsun ki Allah takat veriyor. Şu 30 yıllık mücadele döneminde sadece 14 gün rahat uyuyabilmişim. Sadece 14 gün. Şimdi ümmet anlayışını iyice yerleştirmeliyiz. Endülüs'te yaşayan Müslümanlar hangi soydan, hangi kabileden olursa olsun aynı bütünün parçasıdır. Bütün ilim ve gönül ehli şimdi bunun gayretinde. Endülüs, Allah'ın izniyle gönül planında yeniden inşa ediliyor. Burada hepimiz Endülüs'lüyüz. Sonradan gelenler de. Biz Allah'ın rahmeti içinde kardeş olmuşuz. Dünyayı kana bulamanın ne alemi var? Tamam da aslınız bu değil. Siz Müslüman olmakla hata ettiniz. İspanya'ya dışarıdan gelenlerin burada yerleşmesine vesile oldunuz. Ama önünde sonunda aslınıza döneceksiniz. Biz asımıza döndük zaten. Yüce Allah'a kul, Efendiler Efendisi'ne ümmet olduk. İsa'ya ihanet ettin. Tam tersi. Biz İsa'yı daha iyi anladık ve tanıdık. Şimdi eskisinden daha fazla seviyorum İsa Efendimiz'i... ...ve onu sevmem Müslümanlığıma zarar vermiyorum. Oğlum hakem, Cenab-ı Hak bize devlet ve izzet nasip etti... Ama kula verilenler bir emanetten ibarettir. Emaneti korumaya hazırla kendini. Biz güçlü olursak Endülüs'e huzur ve güven gelir. Efendimiz, Leon, Burgos, Pamplona hanedanları ile Barcelona kontundan elçiler geldi. Misafirlerimizi iyi karşılayalım. Gönüllerini hoşnut edelim. Hadi Hakem, bu işle sen ilgilen. Emriniz başım üstüne efendim ülkemizin dış itibarı iyice arttı ancak İslam aleminden ulaşan haberlerde Abbasi halifeliğinin giderek zayıfladığını öğreniyoruz ulema Endülüs devletinin ağırlığını koyması gerektiğini düşünüyor Evet ama çok dikkatli olmak lazım yeni bir fitneye vesile olmayalım ulema esas olan İslam'ın izzetidir diyor Efendimiz Kuzey Afrika'da bir halifelik ilan edildi asıl kaygıda buradan kaynaklanıyor Efendimiz Şii Fatimiler mezheplerini Endülüs'e de yaymak emelinde ve gayretindeler. Ayrıca Abbasi halifesini gayri meşru ilan ettiklerinde biliyorsunuz. Bizim bu görevi üstlenmemiz için şartlar tam olgunlaşmalı. Halk arasında Şii propagandasını aldananlar çoğalıyor. Buna bir son vermek gerek. Bilemiyorum ama korkuyorum. Bunca çileden sonra yanlış bir iş yapmak istemiyorum. Peki Bağdat'la anlaşarak bir karar versek? Zor sağladığımız barışı kendi ellerimizle bozmayalım. Ulema Bağdat ulemasının görüşünü almış efendimiz. Bunun Bağdat'a bir zararı olmayacağı kanaatindeler. Şimdi yapmamız gereken acil işlerimiz var. Bir kere Fatımilere karşı donanmamızı güçlendirmeliyiz. Böylece güney kıyılarımızın güvenliğini daha kolay sağlayabiliriz. Ayrıca Septe ve Tanca'yı ele geçirmeliyiz. Alimlerimiz zararlı görüşlere karşı ciddi bir gayretle hak ve hakikati anlatıyor Efendimiz. Elçiler sizi de ziyaret edebilir mi? Elbette. Görüşeceğiz. Sonunda 3. Abdurrahman halifeliğini ilan eder. Kurtuba batının diplomasi merkezi olur. Batıdan ve İslam dünyasından gelen elçiler Kurtuba'yı doldurur. 3. Abdurrahman 951'de dünya değiştirince yerini 50 yaşındaki oğlu 2. hakem alır. 2. hakem devri uzun sürmez. 976 senesinde vefat edince taht henüz 12 yaşındaki tek olduğuna kalır. Böylece devletin haciplik makamını işgal eden İbn Ebi Amir iktidarı ele geçirir. Endülüs'te Amiri diktatörlüğü dönemi başlar. Emriviler ipin ucunu kaçırdı artık. Bu bir tahrik mi? Gerçek. Bazı gerçeklerin tahrik edici özelliği de pekare olabilir. Ne yaparsanız yapın, devletin çatısında kavga çıkaramazsınız. Mansur'un oğullarından Abdurrahman Sanchoelo'yu unutmayın. O önce Navaralıdır ve Kral Sancho Garcia'nın torunudur. Yani Endülüslüdür mü demek istiyorsun? Daha öte. Ama halifelik Emevilerde. Sözünü ettiğim şahıs sadece bir görevli komutan olabilir. Halife olamaz. Halk razı olmaz buna. Ah Sancho bir başa geçse. Hacip Abdülmelik... ...Hristiyanlar üzerine düzenlediği bir sefer dönüşünde... ...zehirlenerek ölür. Yerine üvey kardeşi... Sanchuelo hacip olur. Fakat bu durum fazla sürmez. Abdurrahman Sanchuelo'yu kimse benimsemez ve çok geçmeden tecrit edilir. Bu sırada Emevilerden bir grup isyan eder. Oyuna getirilerek Sanchuelo'yu veliaht ilan eden Halife 2. Hişam devrilerek yerine oğlu Muhammed geçirilir ve El-Mehdi unvanıyla ...halife ilan edilir. Abdurrahman! Nerede Abdurrahman? Ne var ne oldu? Sancho nerede? Sen şöyle değil. El Memun. MM'ler devleti ele geçirdi. Devlet zaten onların elinde değil miydi? Kaybedecek zaman yok. Veliahtı bulmam lazım. Gel öyleyse. Sana yalan söyleyemem. Benim ve askerlerin düşüncesine göre... ...senin arkanda hiç kimse savaşmayacaktır. Hiç kimse ha? Bunu deneyebilirsin. Nasıl yani? Hizmetçilerinin Toledo'ya doğru yola çıkar. Ve askerlerine de onları takip etmelerini emret. Tek bir asker evrini dinlemeyecektir. Tek bir asker dinler efendim. Alay etmeyin benimle. Durum vahim desene. Ordu da bir tuhaflık var efendim. Başını alan gidiyor. Ordu dağılıyor. Dediğim oluyor işte. O kadar da değil. Ben ne olursa olsun Kurtubay'a gideceğim. Bütün çevrem bir anda yok olamaz. Yeni ile görüşeceğim. Sanchuelo Kurtuba'ya ulaşamaz. Devlet görevinde ne kadar amiri varsa görevden alınır... ...ve küçümsenmeyecek bir muhalefet cephesi çıkar ortaya. Ortalık karıştıkça karışır. Bu nasıl Müslümanlık söyler misiniz? Neyi soruyorsun sen? Müslümanlar arasında halife böyle bir bölücülük yapabilir mi? Nasıl bir bölücülük? Anlayamıyorum. El Mehdi berberileri bile kendine düşman etti. Halk ve ordu tarafından hiç sevilmeyen halife yerinde ne kadar kalabilir? El Mehdi'nin yanlış icraatları... ...kendi sülalesi içinde de derin bir çatlak meydana getirir. Sonunda Hristiyan krallarının da işe karıştığı karma karışık bir dönem başlar. Artık... Tahtı eline geçirmek isteyen... ...para karşılığında Hristiyanlardan destek almak zorundadır. Ve bir büyük pazar kurulur. Sen kimin cephesindesin? Kastilya Kralı'nın ordusundayım. Süleyman El Mustayn için savaşıyoruz. İşte şu anda seninle düşmanız. <gülüyor> Güldürme beni. Ben de Barcelona Kontu'nun ordusundayım ve Er Mehdi için savaşıyoruz. Er Mehdi büyük miktarda mal ve paradan başka... Medine-Tüs Salim şehrini bize verecek. Siz ne alacaksınız? Galip gelirsek Duero Nehri kıyısındaki bütün kaleler bize devredilecek. Bu güzel bir iş. Tutarsa iyi kazanırız. Kim galip gelirse gelsin, her zaman kazanan biz olacağız. El Mehdi devrilerek, 2. Hişam tekrar halife seçilir. Bu yıllar Endülüs'te tam bir kargaşa ve isyan yıllarıdır. Bundan sonra Süleyman el-Müste'im ve Ali bin Hammud sırayla kendilerini halife ilan ederler. İlginç olan Ali bin Hammud Şii'dir. Böylece Endülüs halifeliği Sünni Emevilerden Şii Hammudilere geçer. Kapıları açın! Hadi Açın Hadi hey, Berberiler Kurtuba'yı yine doldurdu. Ne düşünürsünüz? Belensiye'de emevi sülalesinden Abdurrahman el-Murtaza Kurtuba'ya geliyormuş. Hamudilerin işi zor. Ben olsam yerim yurdumu hiç terk etmezdim. Hamudiler de birbiriyle anlaşamaz. Ali'yi yaşatmazlar. Zannetmiyorum ama Hristiyanlar işe karışırsa bilemem. 22 Mart 2018'de Ali bin Hammud emrindeki üç kişi tarafından öldürülür. Yerine geçen kardeşi Kasım, Berberilerin yetkilerini sınırlamaya kalkınca yalnız ve desteksiz bırakılır. Çok geçmeden Ali bin Hammud'un oğulları taht davasına girişir. ile Kasım arasında başlayan taht kavgası Kurtubay'ı bunaltır. Halk bıktı sandı. Ne zaman akıllanacaksınız? Yabancılar kalbimizden ne zaman ellerini çekerse o zaman. Bu karışıklık biraz daha sürerse... ...Kurtuba halkı, Hamudileri de Berberileri de bu şehirden kovacak. Bari çok kan akması. 1023 Şubat'ında Kurtuba halkı patlar. Hamudilerin kovulması ile boşalan tahta... ...Emevilerden Abdurrahman bin Hişam oturtulur. Şii Hamudiler tekrar Kurtuba'yı istila eder. Bir dizi olaydan sonra... İdarecilikten hiç anlamayan, içki ve kadın düşkünü 3. Hişam 1027 Haziran'ında halife seçilir. Ama çok geçmeden ortalık karışır. Çık dışarı, hiç alayım. Hiç alayım. Ama ben halife olmak istemedim ki. Siz ilan ettiniz. Şimdi niçin öldüreceksiniz ha? Ben bir şey yapmadım ki. Hep, hep siz ne dediyseniz yapmadın mı? Ne için sızıyorsunuz? Hürümüşsünüz konuşsanıza! Vesimlerim, müşavirlerim, dostlarım! Beni çok sevenler neredesiniz? Aynen. Hişam nerede? Kapta, bakın! Yukarı, bakın! bakın. Kapıları, neye çıkmış? Kapıları, ben, ben ne istiyorsunuz? Ben, ben ya, size bir şey yapmadım. Oradık, bir şey şey şikayetiniz varsa evet. vezirime söyleyin. Bakalım, o sizin ya, hakkınızı ya, verir. Vezirin öldü Hişam. Şimdi sıra sende. Evet. Ama neden? Ümeyye sen benim akrabam değil misin? Konuşsana Allah aşkına. bırakın Bugün tahttan indirelim. Yarın öldürürüz. Öldürürüz. Saray yağmur ediliyor ben, efendim. Benim, Kim benim, ne bulursa alıp gidiyor. Derin, derin Yaptığını ben, beğendin ben, mi Hümeyye? Bu ben, ben, edilmiş ben, yerde ben, mi ben, oturacaksın ha? Yağ olun Yakalayın. Ben, bağlayın ben, ellerini. Yağ olun Hümeyye'im. Yavrum. Yavrum donmak üzere. Bu kışta kıyamette bu buz gibi zindana atıldık. Ne giysi var ne yemek Hadi bana kıydınız Ya bu masumların günahını Onlar hangi suçun cezasını çekiyor Söyler misiniz Siz Siz bu kadar zalim olamazsınız Allah'a ve Resulüne inanan zalim olamaz Efendim Toplantıda alınan kararı bildirmeye geldik Kararınıza razıyım Bana ne yapacaklarsa yapsınlar ama lütfen şu zavallı çocuğa bir lokma ekmek verin. Önce kararı tebliğ ediyoruz. Halifelik makamı bu haliyle bağlayıcılığını ve eski işlevini yitirmiştir. Ülkeye yarar değil zarar verdiği için kaldırılmasına ve bu makamı temsil eden Emevi hanedanının Endülüs'ten sürülmesine karar verilmiştir. Ülkenin yönetimi bundan böyle bir şura tarafından yürütülecektir. Bu kadar. O günden sonra Endülüs'te her şehir ayrı bir devlet olur. 20'ye yakın irili ufaklı sultanlık kurulur. Bunlardan kimisi Hristiyan krallıklar tarafından yutulurken, kimisi de birbirini doğurur. Hristiyanlarla yapılan işbirlikleri sonucunda kaybeden hep Müslümanlar, kazanansa umumiyetle Hristiyanlar olur. İslam kültür tarihinin büyük şahsiyetlerinden i̇bn Hazm el-Endülüsi o dönemi bir duasında şöyle anlatır. Ey Allah'ım! Bizim dinimizden şu idarecileri, dinleri yerine dünyalarını imar ettikleri, ahirette kendilerine lazım olacak şeriat binası yerine yakında terk edecekleri saraylar kurdukları, neticede düşmanlarına yarayacak servet topladıkları için sana şikayet ediyoruz. İdarecilerimiz haça tapmakla işlerinin yoluna gireceğini bilseler hiç tereddüt etmeden yaparlar bunu. Allah'ım ya ıslah eyle bunları ya da üzerlerine kılıçlarından bir kılıç musallat eyle. Böylesine cana yetmiştir olup bitenler. İyi niyetle taife devletlerini tek tek dolaşıp bir araya getirmeye çalışanlar, Elleri boş dönerler gittikleri yerlerden. Her emir kendi derdindedir. Ve iş iyice şirazeden çıkmıştır. Nihayet istediğimiz oldu. Müslümanların da İslam'la pek ilgisi kalmadı. Tam zamanıdır. Ne yapacaksak yapalım. Av artık elimizde. Aceleye gerek yok. Planımı açıklıyorum. Sizi dinliyoruz Sayın Kralımız. <coughs> Birinci merhalede bu küçük küçük devletler birbirine düşürülecek. İkinci merhalede bu sultanlıkları haraca bağlayacağız. Elde edeceğimiz gelirle bir yandan ordumuzu güçlendirirken, diğer yandan Endülüs ekonomisini çökerteceğiz. Üçüncü merhalede iyice kuvvetten düşen devletçikleri, ...onların paralarıyla kuracağımız orduyla birer birer tarihten sileceğiz. Bravo! Yaşasın kralımız! İşte nihayet İspanya'nın bahtı gülüyor! Bu sıralarda Anadolu'da yepyeni bir İslami oluşum meyveye durmuştur. Zamanın Abbasi halifesi tarafından... Doğunun ve batının hükümdarı ilan edilen Tuğrul Bey, Bizans'ta kapışmış ve Haydi mesafe almıştır. Büyük Selçuklu medeniyetinin çiçekleri açılmış, Malazgirt zaferiyle Anadolu'nun kilidi kırılmıştır. Bu büyük medeniyet, İbni Hazm, İbni Mesleme, İbni Bağatçe, Haybin Yekzan, İbni Hatip, İbni Haldun, Kurtubi gibi... ...birçok ilim adamı yetiştirir. Endülüs'te yakılan ilim meşalesi... ...yıkılışından 500 yıl sonrasında dahi... ...karanlık Avrupa'yı aydınlatmaya devam eder. Endülüs Emevi Devleti yıkılınca... ...şehir sultanları devre başlar. Müslümanların yardımına Kuzey Afrika'da kurulan... ...Murabıtlar Devleti yetişir. Murabıtlardan Allah razı olsun. Eğer imdadımıza gelmeselerdi mahvolmuştur. Biraz tuhaf insanlar. Yusuf bin taşfiin dindar ve cihadı seven bir hükümdar. Abbadi Sultan El-Mutemid hedefine ulaşamadı galiba. Anlayamadım. Anlayamayacak ne var? Murabıtları el Mutemit davet etti Endülüs'e. Bir ince hesabı vardı. Nasıl bir hesap yani? Yahu arkadaş ne kadar safmışsın sen. Biraz da şu işlere kafa yorsan olmaz mı? El Muhtemid murabıtları çağırdı ama gelmesini pek istemiyor. Neden? E çünkü halk murabıtlara meylederse... ...bu şehir sultanları ellerindeki imkanları kaybetmez mi? İşin içinde iş var desene. Murabıtları dürüse davet edenler aslında alimlerdi. El Muhtemid, Kastilya Kralı Alfonso ile işbirliği yaparak... Yusuf bin Taşbin'in Endülüs'e gelmesini engelledi. Bu tavrı kısa zamanda yayıldı Endülüs'e. Hatta Yusuf bin Taşbin'e kadar ulaştı. Ordu hemen hazırlansın. Gemilerin bakımı yapıldı mı? Hiç vakit geçirmeyin. Endülüs Müslümanlarının kaderini birkaç muhterisin hırsına teslim edemeyiz. Hristiyanları kendi topraklarında yakalamamız gerekiyor. Acele edin. 1086 yılı teşrini evvel ayında iki ordu, Zellaka denilen yerde karşılaşır. Yusuf'un ordusu zafer kazanır. Ve murabıt ordusu, söz verdiği gibi Kuzey Afrika'ya geri döner. Fakat çok geçmeden, Kastilya Kralı 6. Alponso, Müslümanları taciz etmeye başlar. Yusuf bin Taşbin tekrar çağrıdır. Bir yıl tamamlanmak üzereyken, Murabıt ordusu yeniden Endülüs'e geçer. Aledo kalesi kuşatılır. Kuşatma dört ay sürer, netice alınamaz. Endülüs'te cepheler net değildir. Dört ay bitmek üzere. Lakin biz Aledok kalesini henüz alamadık. Bazı Müslümanlar nedense Kastilyalıları bize tercih ediyor. Biz bir gizli şirke düştük. Bazen ne yaptığımız belli olmuyor. Bunları sen mi söylüyorsun El Mutimit? Evet. Bu ülkenin insanını yiyebilirim. Ben de onlardan biriyim. Aslında hakikatle zaaflarımız arasında kapana kısılmış gibiyiz. Tercihimizi tam yapabilsek... Engel ne? Galiba iradelerimiz felç oldu. Düşündüklerimiz ve inandığımız şeyler ayrı, yaşadığımız apayrı. Bazen kendimizi tarif edemiyoruz. Size yardımcı olalım. Aklımız kabul ediyor ama duygularımız asla... Öyleyse kendi aranızda birleşin ve bütünleşin. Çok zor. Sözün kısası, şehir sultanları dini hassasiyetini kaybetmiş birer fasıktır. Başlarına bir adalet kılıcı gerektedir. Eğer size eziyet olmazsa bu görevi üstlenir misiniz? Fasık da olsa Müslümana karşı savaşamayız. Peki alimler fetva verirse yine kaçınır mısınız? Fetva veren alimlere bağlı. Fetva veren alimler arasında İmam Gazali de vardır. Birçok alim cevaz verince görevden kaçmamak icap eder. 1090 yılında murabıt orduları üçüncü defa Endülüs'e geçer. 1110 senesinde Endülüs murabıtlara tabi bir eyalet haline gelir. Murabıt orduları hakim olmak için İspanya'ya geçerken papalıkta ...Doğu Roma'nın derdine düşmüştür. Selçukluların Anadolu'da ilerlemesi... ...Haclı dünyasını telaşlandırır. Papalık bize yardım edeceğini... ...Kudüs üzerine sefer tertip ediyor. Biz işimizi hallederiz merak etme. Zaten durum fena değil. Var mı bir şeyler? Bir değil çok şey var. Şehir sultanları Murabıt idaresinden memnun değil. Devlet iktisadi sıkıntılara düştü. Askerler biliyorsun hep paralı asker. Maaşlarını alamayınca ne olur... Askerler arasında bizimkilerden de vardı. Var. İlk huzursuzluğu onlar çıkaracak. Ve menfaat söz konusu olunca... Endülüs hayatı murabıt yöneticileri de çözer. Ve çok geçmeden murabıtlar Endülüs'te istenmeyen insanlar olur. Eski tavaif sultanlarından bazıları da... ...Hristiyanlarla aynı safta savaşınca... Birkaç sene içinde Endülüs bir Hristiyan fırtınasında kavrulur gider. Bu arada Kuzey Afrika'daki Murabıtlar nöbeti Muvahitlere teslim etmişlerdir. Bu kez Endülüsüler Muvahitlerden yardım isterler. Muvahitler Endülüs'e geldi mi? Geldi. Hakim olmak için ne yapmaları lazım? Halk benimsemezse dayanamazlar. Dolayısıyla fikir hayatında bazı çalkantılar olacak demektir. Fazlasıyla olur. Muvahitlerin akidevi konularda tevile yatkın, fıkhi meselelerde taklide karşı olmaları, Endülüs'te fikri hayatı canlandırır. İbni Tufeyl ve İbni Rüşd bu dönemde yetişir. Bu dönemde bayındırlık alanında da hareketlenme yaşanır. Muhyiddin İbni Arabi, bu dönemde Anadolu'ya gelir. Selçuklu ülkesinde Sadrettin Konevi'yi yetiştirir. Hristiyanlarla ilişkilerse yine savaş şeklindedir. Müjde! Müjde mi isterim? Bu heyecanda ne böyle? Görende Endülüs'ü Müslümanlardan temizledin zannedecek. Papa talimat vermiş. Bütün Katolikler birleşti. Kastilya Kralı 8. Alfonso'nun öncülüğünde Aragon, Navarra, Portekiz, Fransa ve İtalya askerlerinden oluşan Haçlı ordusu bu tarafa geliyor. Yaşadık! Acele etme! Savaşta yaşamak kadar ölmek de mümkündür. 1212'de İkap Savaşı'nda Haçlı ordusu, Muvahid ordusunu yener. Bu savaşta bazı Müslümanların savaştan kaçması... Düşündürücüdür. Yenilginin faturası muvahitlere kesilir. 1227 yılında muvahitlere karşı bir dizi isyan başlar. Fırsattan istifade ile bazı şehir sultanları bağımsızlık ilan eder. Kısa bir süre içinde de Gırnata dışındaki şehirler tek tek Hristiyanların eline geçer. Hristiyanların saldırısı neticesinde... Bütün Müslümanlar Gırnata'da toplanarak Beni Ahmer Devleti'ni kurarlar. Ganimet almışlar. Nice yerleri. Mahvolmuş çocuk, genç, yaşlı, her diri. Bebekler feryat içinde, koparılmış anasından. Babalar acıdan taş kesilmiş. Aa, yeter, ağlama. Yeter ne olur. Bak, hiç yoktan iyi. Gırnata hala bizde. Sen bununla mı teselli oluyorsun? Hristiyanlar bizi bu topraklarda yok etmedikçe peşimizi bırakmazlar. Aa, ama Kastilya Kralı Granada merkez olmak üzere... Meliye ve Malaga'yı İbn Nasır'a bırakmış. Neyin karşılığında olduğunu da biliyor musun? E, yok, hayır bilmiyorum. Yani i̇lle de bir karşılık olacağını sanmıyorum. Bu defa Granada, Kastilya Krallığı'nın bir eyaleti. Bunu unutma. Gerektiğinde askeri destek sunmak zorundayız. Kastilya'nın başına bir hal gelse... ...onlar için biz öleceğiz. Senelik 150 bin sikke haraç vereceğiz. Bu para kimden toplanacak? Sen ne dersen de... ...ben bu devletin yaşayacağına inanıyorum. Şaşırtıcı olan şu ki... ...bütün bunlar olurken... ...Endülüs medeniyeti meyve vermeye... ...hep devam eder. Elhamra Sarayı bu dönemde yapılır. Sierra Nevada'dan... ...kurşun borularla şehre içme suyu getirilir. İbnül Baytar... Bu dönemde yetişir. Sulama sistemindeki gelişmelere bağlı olarak tarım ilerler. İpekçilik ve dokumacılık çok gelişir. Gırnata yıkıldığı güne kadar İspanya'nın en gelişmiş bölgesi olma özelliğini hep muhafaza eder. Kastilya Kraliçesi ile Aragon Kralı evlenince iş değişir. 1462'de Kastilya Krallığı Cebel-i Tarık'ı işgal edince Gırnata'nın Kuzey Afrika ile ilişkisi kesilir. Artık kimi kiminle dengeleyeceğiz bakalım. Kastilya'ya karşı Aragon'u, Aragon'a karşı Kastilya'yı yardıma çağırıyorduk. Şimdi ikisi birleşti tek devlet oldu. Buluruz kolayını. Ben gerçekleri söylüyorum hayalci olma. Biraz dişimizi sıksak tutunacak bir yer buluruz ama. Bu defa son darbeyi vururlar. Onlar Reconquista'dan hiç vazgeçmediler. O zaman biz de geldiğimiz yerlere geri döneriz. Biz ne yapalım? Bizi tekrar Hristiyan yaparlar ya da öldürürler. Aa, Hristiyan olarak yaşamaktansa ölmeyi tercih ederim. Nasılsa ölmeyecek miyim? Hem ne buyuruyor Allah? Müslüman olarak ölmeyecekseniz sakın ölmeyin. Hmm, söylemesi kolay. 1487 senesinde Aragon Kralı Ferdinand... ...Gırnata üzerine akınlarını sıklaştırır. Müslümanlar önce Afrika Müslümanlarından daha sonra Osmanlı Devleti'nden yardım istediyse de Osmanlı Devleti deniz kuvvetlerinin uzak seferler için elverişli olmaması ve Papa'nın elinde esir bulunan Cem Sultan'ın devletin aleyhine kullanılacağı tehlikesinden dolayı yardım edemez. Granada Sultanının size direnecek gücü kalmamıştır. Acelimiz yok zaten. Önce şöyle çevreyi toplayalım. Sonrası kolay. Taht kavgası içindeki zavallılarla... ...kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyorsunuz. Biz sadece isteyene yardımcı oluyoruz. Ama onlar bizim yardımımızı... ...birbirlerine karşı kullanıyorlar. Suç bizim mi? Onurlu bir son... ...mümkün olmayacak Onu zaman gösterecek. Ama Gırnatay'ı biz kayıp vermeden... ...Müslümanların gücünü kullanarak alacağız. Çok zalimsiniz. Ne yaparsınız? Savaş bu. Basta'nın işgalinden hemen sonra Hristiyanlar... ...Ebu Abdullah'tan... Gırnata'nın kendilerine teslim edilmesini isterler. Ve 1491 Nisan'ında şehir kuşatılır. Tam gidecekken kapara kısıldık. Dokuz aydır dış dünyayla irtibatımız yok. Erzak tükendi. Salgın hastalıklar her gün biraz daha yayılıyor. Teslim olmaktan başka çare yok. Sizin sıkıntınız yok değil. Niçin teslim olacaksınız? Sizi kurtarmak için. Allah Allah! Allah anlayabilirsen! Ölmekle yaşamak arasındaki kararı elbette kendiniz vereceksiniz. Çarpışa çarpışa ölmekten yana olanlar da az değil ama. Bizce sakıncası yok. Ölmek isteyen ölür. Gürnata ileri gelenleri Elhamra Sarayı'nda toplanır. Şehrin teslimine dair anlaşmanın imzalanması müzakere edilecektir. O koca koca adamlar ağlamaktadır. Musa bin Ebu Gassan konuşur. Gözyaşı dökmeyi kadınlara ve çocuklara bırakın. Biz erkeğiz. Kalplerimiz gözyaşı değil, kan damlatmak için yaratıldı. Görüyorum ki halkın kurtuluş ümidi kalmadı. Ama şerefli bir ölümü tercih edemez miyiz? Gelin hep birlikte düşmana göğüs gelelim. Bizi işgalcinin zincirleri saracağına toprak anamız baharına bassın. İçimizden biri cesedini örtecek bir kabir bulamazsa gök kubbeden de mahrum kalacak değil ya. Son Endülüs'lü kumandan Gırnata'nın anahtarını İzabel ve Ferdinand'a teslim ederek anlaşmayı imzalar. Müslümanlar teslim olduktan birkaç yıl sonra anlaşmanın yazılı olmayan şartlarının da bulunduğunu öğrenirler. 2 Ocak 1492'de Gırnata teslim edilir. Uğrunda babasına amcasına savaş açtığı, Hristiyanlar adına çalışmaktan çekinmediği çok değerli tahtını kaybeden Ebu Abdullah, ailesi ve eski saray görevlileriyle birlikte kendisine tahsis edilen iktaya gider. Anlaşmanın maddelerini incelediniz mi siz? Müslümanlara hürriyet verilecek. Bütün Müslüman esirler serbest bırakılacak. İsteyenler istediği yere gidebilecek. Canınıza, malınıza ve dininize dokunulmayacak. Daha ne olsun? Önümüzdeki günler şehirlerimizin yağmalandığı, evlerimizin yıkıldığı, mescitlerimizin kirletildiği, ırz ve namuslarımızın çiğnendiği günler olacaktır. Ben gidiyorum. Sağ kalanlar bu günleri görecektir. Bu günleri de mi görecektik? Önce mallarımızı istedikleri fiyatla satın alıp bizi kenar semtlere topladılar. Şimdi de ne kadar cami varsa kiliseye çevrildi. Açıkta abdest almak ve namaz kılmak yasak. Buraları terk edip İslam yurduna gitmeliymişiz. Ama biz İspanyalıyız. Nereye gidebiliriz ki? Aklı başında zannettiğim insanlar hep terk ediyor burayı. Azınlık durumuna düşersek bizi yok ederler bunlar. E, bir çözüm düşünemiyorum. Gitsinler. İstedikleri yere gitsinler. Bu topraklar bizim ve bizden başkasına asla hayat hakkı tanımayız. Ama onlar tanımışlardı. Elbette tanıyacaklar. ...bizim vatanımızda yabancıydılar. Ya Müslüman olan İspanyalılar? Onlar da asıllarına dönsünler. O kadar kolay mı bu? O zaman Müslüman kardeşleriyle istedikleri yere gidebilirler. Ama asıl vatanları burası. Ve şu anda çok acı çekiyorlar. Göçenler göçer ama... ...asıl çoğunluk yine Endülüs'te kalır. Bu kalan Müslümanlara... ...yerlerinden ayrılmayanlar... Veya zulmette kalanlar manasında müdeccenler denilir. Önce Hristiyanlaştırma çalışmaları başlar. Gırnat anlaşması ihlal edilir. İkna yolunu denerler ama hiçbir Müslüman Hristiyan olmaz. Bütün İslami eserler toplattırılarak yakılır. Ve gelecek neslin İslam'la ilgi kurmamasına dikkat edilir. Sonra cezalar başlar. Hristiyan olmamakta direnen Müslümanlar zincire vurulup zindanlara atılır. Hristiyan olana kadar işkence görürler. Bunun üzerine Gırnata Müslümanları ayaklanır. Er veya geç dediğimi yapacaklar. Gördün mü? Nasıl isyan ettiler? Daha iyi olmadı mı? Şimdi daha kolay görebiliriz hesaplarını. Çünkü suçlular. İsyanda tutuklananlar esir pazarında satılmalı. Haberin yok galiba sattılar. Hiç kimse Gırnat halkının döktüğü kadar acı gözyaşı dökmedi. İsyan bahane edilerek bütün Müslümanlar esir edildi. Kraliçenin emri var. Ya Hristiyan olursunuz ya da depolup gidersiniz buradan. Gitmenin mümkün olmadığını alınan tedbirleri siz de biliyorsunuz. Öyleyse Hristiyan olun. Hristiyan oldum demekle Hristiyan olunur mu? Kalbimiz ne olacak? Zamanla o da düzelir. Haklısınız galiba. Başka çare kalmadı. O dönemde birçok Müslüman görünüşte Hristiyan olur ama gizliden gizliye İslam'ı yaşamaya devam eder. Bu gizli Müslümanlara Morisco adı verilir. Bu Moriskolar var ya korkulur bunlardan. Sözde Hristiyan oldular. Yalan. Gizli gizli namaz kılıyorlar. Hereti yemiyorlar. Hala şarap içmiyorlar. İsimlerine dikkat et. Hep Arap isimleri değil mi? O kadar da fazla ama. Bunlar gelecekte başımıza dert olur. Mutlaka dağıtmalıyız bunları. Bir arada olunca yardımlaşıyorlar. Hamamlarını kapatmalıyız. Kadınlar Hristiyanlar gibi giyinmeli. E, rahibeler gibi giyiniyorlar işte. Ama rahibeler gibi düşünmüyorlar. Bence bu Moriskolar çok sıkı takip edilmeli. Gizli Müslümanlarla ilgili bir dizi yasak getirilir. Ve bu yasaklara uymayanları cezalandırmak için... Engizisyon Mahkemesi kurulur. Sen Moriskosun değil mi? Hristiyan oldum ya. Gel bakalım şuraya. İşte sana mis gibi bir et. Ye bakalım. Ama şimdi yemekten kalktım. O kadar tokum ki bir lokma bile yiyecek halim yok. Açık konuşsana. Domuz eti yemem desene. İşte hala aynı geri düşünceleri atamamışsınız. Engizisyon sizi bekliyor. Bana ne isterseniz yapabilirsiniz. Zaten isyan bahanesiyle bütün ailem öldürüldü. Bir küçük kızım kaldı bari ona acıyın. <gülüyor> Kızını da seninle beraber gömeriz. <gülüyor> kendisine sunulan domuz etini yemeyen... ...cuma günü temizlik yapan... ...çocuğuna gizli de olsa Müslüman ismi veren... ...yanılarak ağzından Allah veya Muhammed ismini kaçıran... ...ramazanda kendisine ikram edilen şeyi yemeyen... Evinin yatak odasında haç bulundurmayan insanlar hep Engizisyon mahkemesine sevk edilirler. Suçlu bulunanlar işkence ile ya da yakılarak idam edilir. İspanya Müslümanlarının Engizisyon mahkemelerinde yakıldığı, nefeslerinin kesildiği bu dönemde doğuda Osmanlılar İslam aleminin en güçlü devleti haline gelir. Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika ve Akdeniz çevresinde kazandığı zaferler, Moriskoları çok sevindirir. Bundan ümitlenen bir Müslüman, sorguya çekildiği Engizisyon Mahkemesi'nde şunları söylemekten alamaz kendisini. Eğer kendi kutsal kitabınıza bakarsanız, onda bu ülkenin eskiden olduğu gibi tekrar bir İslam ülkesi olacağını bulursunuz. Kuzey Afrika'dan gelecek kardeşlerimiz İspanya'yı tekrar fethedeceklerdir. İspanya'da Moriskolardan kimse kaldı mı bilemiyoruz. Ama orada esen rüzgarlar hala bu gelecek rahmet gruplarını bekliyoruz.